Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Handan Baykal'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Emre Dağtaşoğlu Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda Ege yöresi türkülerine yer vermek istiyorum. Çünkü uzun zamandır Ege bölgesinden türküler dinlemedik. Fakat dinleyeceğimiz ilk türkü Elazığ yöresine ait. Balıkesir'e ait olan iki Keklik isimli bir türkü var bildiğiniz üzere. Onun bir varyantı da Elazığ yöresinde. Ee, bildiğiniz gibi halk müziğinde bu gibi olgulara sık sık rastlıyoruz. Yani bilinen bir türkü e, çok uzak bölgelerde e, söylenebiliyor, bilinebiliyor. Bu e, varyantların oluşması evliliklerle, e, askerlikle, göçlerle e, oluşuyormuş. E, örneğin Bayram Bilge Tokel'in... Bağımıza Gazel Düştü isimli kitabında anlattığı bir şey var. Ee, Yozgat'ın Yeşil Ayna Takındın mı Beline isimli türküsünün ezgisine çok benzeyen e, bir türkü e, Afyon'da var. Ve Yozgat'tan Afyon'a göçen bir e, topluluk olduğu da biliniyormuş. Dolayısıyla ezgiler ve türküler bölgeler arasında böyle e, gidip gelebiliyor. Bu dinleyeceğimiz kayıtların hepsi TRT kaydı olacak. Aslında bu türküleri uzun zamandır sizlerle paylaşmak istiyordum. Çünkü bu kayıtların birbirlerine yakıştığını düşünüyorum. Bu yüzden hepsini bir bütün olarak sizlerle paylaşmak istedim. İlki demin de ifade ettiğim üzere Elazığ yöresine ait ve yöre ekibinden derlenmiş Ulaş Kurtuluş ünlünün yorumuyla dinliyoruz. İki keklik. <gülüyor> Kelenula. <laughs> so. İntek Sunguroğlu'nun hazırladığı Harput Yollarında isimli dört ciltlik bir çalışma var. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı yayınlarından 1961'de çıkmış bu çalışma. Bu kitabın üçüncü cildinde az önce dinlediğimiz türküyle ilgili birkaç husus var. Onları aktarmak istiyorum sizlere. Üçüncü cildin 131. sayfasında bu türkünün hiç okunmayan iki kıtası verilmiş. Bu kıtaları aktarmak istiyorum sizlere. Kıtalar şöyle. Gide gide kunduramak kum doldu. Öper iken al yanağa kan doldu. Bu kadehler senin için dün doldu. Uzun kavak ne uzarsın boyuna. Kurban olan silsilene soyuna. Emine Hanım yeni çıkmış oyuna. Şeklinde kıtalar. Üçlükler daha doğrusu kıta demek belki doğru değil. Ve yine o 131. sayfada türküyle ilgili malumatlar verdikten sonra ...şu ifadeyi not düşmüş... ...İsak Sungurluoğlu... ...bu türkü bariz melodi farklarıyla... ...başka taraflarda da söylenirse de... ...esasen Harput'un malıdır... ...makamı muhayyerdir... ...ayağı kesik hoyrat tutar... ...aynı zamanda kitabın... ...357. sayfasında türkünün notası da... ...bulunabilir... ...bir de bu Harput Yollarında isimli çalışmayla ilgili... ...naçizane fikrimi söylemek istiyorum... ...gerçekten... E, ...emsallerinden ayrı tutulması... ...gereken bir çalışma bu... Hem yaklaşım olarak hem konuyu derinlemesine ele almış olması açısından o yıllarda yazılan hatta günümüzde de yazılan birçok kitaptan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bunu da ifade etmek sanırım Kadir Şinaslık olur. Şimdi sırada bir Kütahya türküsü var. Hisarlı Ahmet'ten yani Ahmet İnegöllü'den Yücel Paşmakçı derlemiş. Bu türküde Kütahya tavrının klasik tezene vuruşlarını duyacaksınız. Ee, oldukça önemli bir türkü ve önemli tavır Kütahya tavrı. Şimdi Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Feracemin Ucu Sırma. <gülüyor> türküde Üstad e, Zeybek tavrının tezenelerini de biraz kullanmış. Zaten Kütahya tavrının özelliklerinden birisi hem Kütahya tavrıyla icra edilebilmesi hem de bu türkülerin e, Zeybek tavrının tezenelerine de uygun olması. Bence Kütahya yöresinin çok hoş bir özelliği bu. Şimdi e, TRT'nin çıkartmış olduğu İl İl Türkülerimiz isimli albümlerin İzmir yöresine ait olan seçkisinin birinci cd'sinden ...enstrümantal bir zeybek dinleyeceğiz. Zurnacı Bekir, Bekir'den İsmail Özboyacı derlemiş. Türkü mi bemol iki fa diyez iki si bemol e, arızalarını alıyor ve si natürelde kullanılıyor. Açıkçası e, bunun Türk halk müziğinde hangi ayağa denk geldiğini bilmiyorum ya da böyle bir ayakta olmayabilir. Makamla ilgili bilgimde sınırlı olduğundan herhangi bir makama denk gelip gelmediğini bulamadım bunun. Fakat halk müziğindeki düz kerem ayağıyla bir benzerliği olsa gerek. Çünkü si bemol iki mi bemol fa diyez arızaları alıyor düz kerem ayağı. Şimdi Yılmaz İpey'in yorumuyla dinliyoruz. Ötme Bülbül Zeybe'yi. Açılarsanız programın başında bir türkünün farklı varyantlarına birbirinden uzak bölgelerde bile rastlayabildiğimizi söylemiştim. Ve bu kız alıp vermelerle, göçlerle, askerlik yoluyla farklı yörelere taşınıyordu türküler. Ve Yozgat'tan bir ezginin Afyon'a taşındığını söylemiştim. Şimdi Yozgat'tan Afyon'a taşınan bu ezgiye bir örnek dinleyeceğiz. Mehmet Erenler'in yorumuyla dinleyeceğimiz bu türkü Afyon Emirdağ yöresine ait. TRT'deki künyesinde kaynak kişi Ali Ercan, derleyen ise Sümer Ezgü olarak not edilmiş. Mehmet Erenler bence bu türküyü çok güzel yorumlamış gerçekten. E, bağlama konusundaki üstadlığı zaten tartışılmaz ama türküyü okuyuşundaki e, güzellikten bahsediyorum ben. E, yorumları arasında temayüz etmiş bence bu yorum. Emir dağı birbirine ulalı. Başın mı büyüdü, gelin olalım Başın mı büyüdü, gelin olalım Ben seni göz iken seven da Fadimem olalım Ben seni göz kız... Gönül Leyle'yecek yere gidildi Fadime geldi. Gönül yere Fadime Osman Atilla'nın hazırladığı ve Ankara'da Güven Matbaasında 1900 1966 yılında basılmış olan Afyon Kara Hisar Türküler isimli bir kitap var. Bu kitabın 116. ve 117. sayfasında az önce dinlediğimiz Emir Dağı isimli türkü not edilmiş. Ben dinlediğimiz türkünün burada okunmayan iki kıtasını sizlere aktarmak istiyorum. O iki kıta şöyle: Emir Dağı derler yüksek kaleli, anamdan doğalı başım belalı. Altı ay oldu ben yarimden ayrıldım. Yüzünü görmedim gelin olalı. Kıratımı ben bağladım demire. Yeşil gözler dönü vermiş kömüre. Bir güzelle bir gececik yatmanın faydası var yedi sene ömüre. Bir de türkün hemen ardında ikinci bir varyantı yazılmış bu türkünün. Emirdağın su vermez köyünden, Kamil Karanfil'den derlemiş bunu Osman Attila. O varyantın da iki kıtasını aktarmak istiyorum sizlere. İki kıta şöyle. Aşamadım Emir Dağı başından, yatamadım hayalinden düşünden, az mı oldu ayrılalı eşimden, kız iken beraber olan ben idim. Emir Dağı ne belalı başın var, yastık olup yaslanacak taşın var, şu dağlarda bir gelinle işim var, kız iken beraber olan ben idim şeklinde. Şimdi sırada çok meşhur olan bir Bolu türküsü var. Ahmet Sevinç'ten Emin Demir derlemiş. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise... 2-2-2-3 Ve yine Mehmet Erenlerin yorumuyla dinliyoruz. Beyaz giyme toz olur. yedi bana bizim <Gülüyor> be <Gülüyor> Gel. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş ke de balayı. I'll yeah. be Gedi balayı hep sarmışlar salına da salına da gel hadi yavrum dön dolaş sırada bir afyon emir daha türküsü daha var fakat künyesiyle ilgili ayrıntılı malumata sahip değilim maalesef. Türkünün ismi Sakogier Karadan, diğer söylenişiyle Esbap Serdim Sicime. Türküde Asbap Serdim Sicime, Uyma Elin Sözüne şeklinde okunan dizelerin aslı benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsa eğer Asbap Serdim Sicime, Uyma Elin Picine şeklinde. Asbap kelimesi ise esvapın yörede söylenen biçimi. Esvap ise giyecek şeyler anlamına gelen çoğul bir kelime, Arapça bir kelime. Kelimenin tekili sevp, sevp ise bez ve elbise anlamlarına geliyor. Şimdi Cem Cansız'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bu türkünün ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3. Saku giyer karadan, diğer adıyla esvap, asvap serdim sicimeh. O giyer karadan, ne bakıyor aradan da sak o giyer karadan, ne bakıyor aradan sana bir çift sözüm var da baya şimdi değil bir azdan da baya sana bir çift sözüm deil biraz Dalen, taren, nasılsın? Kara gözlüm nasılsın? Dalen, taren, nasılsın? Kara gözlüm nasılsın? İkimizin sevdası da bayam. Gazeteye basılsın da bayam. İkimizin sevdası da baya gazeteye basılsın da baya Asbab serdim sicime, uyma elin sözüne de. Asbab serdim sicime, uyma elin sözüne. Yar üstüme yar sevdi de bayaman, o, o gidiyor gücüme de bayaman. Yar üstüme yar sevdi. O Gidiyor Şimdi yine Cem Cansız'ın yorumundan bir Denizli türküsü dinleyeceğiz. Bunun da ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3. Ve bunun da künyesiyle ilgili ayrıntılı malumat bulamadım maalesef. Çünkü bu iki türkü de TRT repertuarında kayıtlı değildi. Dinleyeceğimiz türkünün ismi ''Yakalarda Yerim Yok'' Oh uh -huh. Ben seni gönlümce, saramadım ben seni doyunca Eğer baban olmaz derse vay, kaçalım biz gizlice Eğer baban olmaz derse vay, kaçalım biz gizlice Türküyü yakan halk aşığı bu türküde birlikte kaçmak istediği sevgilisine adresi söylemiş türkünün içerisinde fark ettiğiniz üzere. Fakat şöyle de bir durum var. Kızın babası, abisi, dayısı da bu türküyü duyacak olursa açık adres doğrudan ellerinde olacak. Aslında tehlikeli bir şey. Yeri gelmişken ben kısaca bir şeyler de paylaşmak istiyorum sizlerle. Zaman zaman arkadaşlarımla yeni tanıştığım kişilerle sohbet ettiğimde Şöyle bir düşünceyle karşılaşıyorum. Biz türkü dinleyince çok işte kötü oluyoruz, depresif ruh haline giriyoruz falan diyorlar. Ben buna şiddetle karşı çıkıyorum. Şiddetle karşı çıkmamın sebebi şu ki önceki programlarda, önceki yıllarda kimi kaynaklara atıflarda bulunarak da söylemiştim bunları. Türkülerde zaman zaman insanı hüzünlendiren ifadeler olsa da sağlıksız ve ...depresif bir ruh halini sokan türküler olduğuna... ...kesinlikle inanmıyorum. <gülüyor> Bunun sebebi ise şu ki... ...modern dönemde yazılan şiirlerde... ...bir içe dönüş var. Şimdi kendi kanaatlerimi söylüyorum ben sizlere. E, bu içe dönüş ama... ...sağlıklı bir içe dönüş değil yani... ...Şeyh Galib'in hoşça bak zatına... ...kim züpteyi alemsin sen... E, ...merdü mü dideyi ekvan olan ademsin sen... ...beytindeki gibi... ...bir içe dönüş değil bu. E, türkülerde ise... Öyle bir içe dönüş değil, dışa dönüş var ve bu dışa dönüş hiçbir zaman depresif bir hal yaratmıyor. Ben o yüzden bunu söyleyen arkadaşlarıma, bu yorumda bulunanlara şiddetle karşı çıkıyorum. Türkülerde çok eğlenceli, çok şahane ifadeler olduğunu düşünüyorum. Şimdi de sırada çok inatçı bir halk aşığının yazdığı türkü var. Türkü Muğla Bodrum yöresine ait. Kaynak kişi e, Rasim Eriş, TRT, rapa, e, TRT repertuarının e, listesinde derleyen Mustafa Özcan olarak gösterilmiş. Fakat notalarında kaynak kişi yine Rasim Eriş olmasına rağmen derleyenler Ahmet Çakır ve Abdurrahim Demir olarak not edilmiş. E, ben bu ikisini de aktarmak istedim sizlere. Türk'ünün ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3 ve Ulaş Kurtuluş ünlünün yorumuyla dinliyoruz. İliman Çalılar'ı Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Özel Gönlüm'den türküler dinleyeceğiz. Bunlardan ilkinin ismi Karanfil Dallanır mı? TRT repertuarında Afyon yöresine ait olan Karanfil Dallanır mı? isiminde bir türkü var. Kaynak kişi Sabri Cevahir. Derleyen ise Ankara Devlet Konservatuarı ve derleme tarihi 1938. Fakat o türkünün notalarına baktım ben. Özel Gönlüm'ün icra ettiği türkünün Notalarıyla aynı değil, ee, hatta ölçüsü usulü bile farklı. Dolayısıyla Afyon yeresine ait olan TRT repertuarındaki kayıtlı türkü olmadığını düşünüyorum ben bunun. Fakat künyesiyle de ilgili ayrıca bir malumat bulamadım. Belki özel gönderdim kendisi derlemiş olabilir bu türküyü. Şimdi onun yorumuyla dinliyoruz. Karanfil dallanır mı? <gülüyor> Gelin al beni Kendi gelen güzeli Sarmadan yollanır mı Ağla basar Gelin al beni Sar gelin al beni Yariminen yaşadım gülbe saray gibi ağama sar gelin a Son türkü de yine Özel Gönlüm'ün yorumundan Muğla Fethiye Yöresine ait bir türkü bu Recep Erkul'dan Özel Gönlüm kendisi derlemiş Türkünün ismi Yaslanaydım Gabardıç'ın pürüne Gabardıç bu arada kaba ardıç anlamına gelen bir ifade Pür ise bildiğimiz anlamının dışında şöyle tanımlanmış TDK'da Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları çünkü ben pürün bu anlamda da kullanıldığını bilmiyordum. Sizlerle paylaşmak istedim o yüzden. Şimdi Özay Gönlüm'ün yorumuyla dinleyeceğiz. Yaslanaydım kabardıcın pürüne. Bu arada bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Handan Baykal'ıymış. Handan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Güle yedim <Gülüyor> Eksilmiyor için açık radyo dinleyicisi Handan Baykala teşekkür ederiz.